să-nspuni n-aioc când să vii să-mă îșoară marjei n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 Dostlar hepinize merhabalar <gülüyor> Mutlu bayramlar hepinize Bugün Büyük bir ustayı hala e, Yaşamakta olan çok değerli bir ustayı Bayram vesilesiyle anmak istedim Tabii ki klasik bir Nostalji niyeti değil Derdim ancak e, Mustafa Kantralı Çok gönlü bir sanatçı Onu burada e, Anmamın da e, Çocukluğumuzda bayramlarda Hep onun sesini duymamızın etkisi var. E, bugünkü e, anma, e, hatırlama çabamda. E, Mustafa Kandıralı olunca konuşulacak şey e, nereden başlayacağını bilmiyor insan. <gülüyor> Bugün 6 e, tane albümünü getirdim size. Bu 6 tane albümden klasik olan her yerde duyma alıştığımız e, Mustafa Kandıralı'dan ya da Başka roman müzisyenlerden ya da roman olmayan müzisyenlerden düğünlerdi şurada burada hep e, alıştığımız e, tipik oyun havalarından çok e, daha nadir icralarını işte zebekleri e, kimi Balkanlarda çalınan oyun havalarını ya da o etkide e, çalınmış oyun bir araya getirdim. E, yani özel bir Mustafa Kandral'ı repertuğre yaptım. E, dilim döndüğünce de e, özellikle bu ilk çamakta olduğumuz albümün içine e, konmuş ayrıntılı biyografiden bir şeyler anlatacağım sizlere. Melih Duygulu hazırlamış bu albümü. E, Mustafa Kandralı adını taşıyor albüm. Ve Uzelli eskinin meşhur e, plak ve kaset firması Uzzelli'nin çıkardığı bir e, albüm. E, sanıyorum bir en az 5-6 sene oldu bu albüm yayınlanalı. İçine oldukça ayrıntılı bir e, biyografi konmuş, hatta e, fazlasıyla ayrıntılı. Hani e, ufaktan bir e, Meksikada doktora tezi olabilecek detaylara da e, yer veren hoş bir çalışma yapılmış. Ama aynı zamanda da e, yani akademizm e, yaklaşımı yüzünden de kuru bir e, biyografi yazılmış. Onu da söylemeden. Geçemeyeceğim doğrusu. Yani akademik alanda çalışan insanların büyük bir sorunu bu. O insani tarafı, o sıcaklığı yazılarında çok bulamıyoruz. Ben özellikle onun altını çizmek istiyorum. Şimdi Uşak taksimle başladık. Zaten Gandralın en usta olduğu alanlardan birisi taksimlerdir. Hepimizde bir şeyler var Kandralı'dan kalan. Benim de çocukluğumdan e, babamın Mustafa Kandralı sevgisi var. E, bugüne aktarabileceğim aklımda kalan. E, küçük pick-up'ımız var, pick vardı o zaman 70'li yılların başlarında, ortalarında. İşte Mustafa Kandralı yeni bir plak çıkardığı zaman hemen e, babam alırdı. Pek, pek severdi. Hatta bazı taksimlerde... Arkadan bir ses duyarsınız. Yaşa Mustafa Kandıralı yaşa diye. O nidaları içeren taksimleri bugün bulamadım sizlere ama onlar daha çok 45'liklerde CD'lere aktarılmamış 45'liklerde duruyorlar. Diyeceğim babamla kurduğum iletişim içinde de daha doğrusu anılar silsilesi içinde de Mustafa Kandıralı'nın özel bir yeri vardır. Mustafa Kandralı albümünden yani Melih Duygun'un hazırladığı albümden bir parça daha seçtim. Bu 7-8'lik e, Pristina Oyun Havası diye geçiyor. Bu adlandırmalarla ilgili bir ara yeri gelirse e, bir çift sözüm var. Evet e, ikinci kez Mustafa Kandralı'yı dinliyoruz. priştine Oyun Havası. Evet bayramı Mustafa Kandralı ile kutluyoruz. 1929'da doğmuş Kandralı, malum Kandıra'da, Kocaeli Kandıra'da doğmuş. Asıl soyadı Kadaoğlu. Ama 1955'te artık İstanbul'a gelip de yavaş yavaş ünlenmeye başladığı sıralarda besteci Selahattin Pınar bir öneride bulunmuş ve o öneriyi kabul etmiş Mustafa Kandralı ki o zamana kadar. Ee, ...Kara Mustafa diye bildirmiş aslında. Ee, 1955'te... ...soyadını değiştirip... ...Kandralı soyadını almış. Ee, ondan sonra da artık... ...yıllar içinde bir marka olmuş. Hepimizin kabul ettiği gibi. Ee, i̇ki taraftan da... ...hem e, anne tarafından... ...hem baba tarafından... ...Selanik göçmeni oldukları... E, ...rivayet edilmiş. E, şimdi 19. yüzyılda... ...20. yüzyıl başında... Ya da mübadele sırasında Selanik'ten Selenik, e, son derece fazla sayıda Roman, Müslüman Roman'ın da e, Türkiye'ye göçtüğünü biliyoruz. İşte e, Selanik göçmeni Roman ailelerden biriymiş. İkisiymiş daha doğrusu annesi ve babasının aileleri. E, babası ve amcası ya daha doğrusu ailede pek çok müzisyen var ama babası Recep Usta oldukça meşhurmuş e, Kandıra'da. 10 yaşına geldiği zaman Mustafa Kanadalı halk evi dikkatini çekmiş, halk evinde çalışmaları, halk evinde yapılan çalışmaları gidip dinlemeye başlamış, çok hoşlanmış ve oradaki taş plaklardan gramofondan Şükrü Tunar'ın klarnetini dinlemiş. Şükrü Tunar tabi gelmiş geçmiş en büyük klarnetçilerimizden birisi. Gerçi. Daha çok e, Taksimler ve Türk müziği icrasında baskın, hani çok fazla oynavası canmamıştır. E, ancak Şükrü Tınar'ın icrası e, çok önemli ve hemen dikkatini çekmiş Mustafa Kandıralı'nın. Ve e, kötü bir derme çatma klarnetle e, Mustafa Kandıralı'yı kopyalama başlamış. Yani, şey, e, özür dilerim, Şükrü Tınar'ın... E, taklidini, taklidini yapmaya başlamış çalgısıyla o arada halk evinde Ud da öğrenmeye başlamış ve e, kısa zamanda aslında işlere onların deyimiyle yani romanların deyimiyle e, işlere gitmeye başlamış bunlar düğün oluyor işte meyhanelerdeki toplantılar olabiliyor e, pikniklere götürülebiliyorlar e, ve çocukluğunda çok para kazanmış kısa zaman içinde Bununla ilgili ilginç anıları var ee, ama şimdi burada hepsini anlatmaya kalkarsam e, şarkılarımızı çalamayız. Elinlerin ortalarına yaklaşırken e, güç koşullarda İstanbul'a kaçmış bir gece vakti üstünde takım elbiseyle ve tabii ki e, birçok müzisyenin İstanbul'a gelen birçok müzisyenin yaşadığı sıkıntıları o da yaşamış. Müzisyenler kahvesinde önce pek dikkat çekmemiş. Fakat çalışı kısa zamanda yavaş yavaş bir hayran kitlesi oluşturmuş çevresinde ve onu işlere çağırmaya başlamışlar. En yakın ona kol kanat görenlerden biri de Kemani Amar Recep Ustaymış. Ve özellikle Beyoğlu dışındaki pek çok mekanda müziğini yapmaya başlamış. Ve ilk planı da 1957'de yapmış. Büyük bir gürültü koparmış. Çok ilgi. Duymuş e, seyirci, e, dinleyici bu plağı. Ve adım adım Mustafa Kandıralı bugünkü noktasına, bildiğimiz noktasına gelmiş ve e, tabii Şükrü Tunar'la tanışmış, radyo camiasıyla tanışmış, radyodaki e, Oyun Ovaları e, programlarına katılmaya başlamış. E, 1962'den 62 ve, ya da 63 doğranım söylüyorsam Şükrü e, Tunar sahnede Zeki Müren'e eşlik ederken e, kalp krizinden ölünce onun yerini Mustafa Kandıralı almış. Ve 80'lerin ortasına kadar bu e, Zeki Müren'e eşlik durumu söz konusu olmuş. E, artık Almanya başta olmak üzere e, dünyanın pek çok ülkesinde e, konserler yapmış. Tabi gurbetçilerimiz çağırmış önce ama e, yıllar sonra... Bugün dinleteceğim son albümü e, özellikle anlat anlatacağım da yine değineceğim ama e, Köln Radyosu VDR Alman radyolarından biri e, onun e, harika bir albümünü yayınladı bütün dünyaya dağıtılmak üzere. Onun dışında 150 kadar plak yapmış bunların büyük bir kısmının 45'lik olduğunu düşünüyorum belki 8-10 tane e, long play olabilir. 20'den fazla kaset yapmış Plaklar yavaş yavaş Raflara Konduktan sonra Ve 20 yıl aralıksız TRT'de bayram programları Yapmış Ben hala Tuna'nın beri yanıyla Onun hedefini tutturamadım Biz 18'i dolduruyoruz yakında Diyelim ve hemen bir şarkı daha dinleyelim Bir parça daha dinleyelim İkinci albüme geçiyorum Az önceki Melih Duygun'un hazırladığı Albümün ardından İnci Taneleri adında başka bir Derleme Burada iki, çeri, iki çeşmelik romanı Diye geçen bir Roman havası var İki çeşmelik bilirler Bilenler bilir İzmir'in roman Popülasyonunun roman mahallelerinin Olduğu semtlerden biridir Ve iki çeşmelik romanı demiş buna Aslında Madem yeri geldi değinelim bu isim koyma konusu tamamen sübjektif bir şey. Ee, özellikle roman müzisyenler e, açıkçası biraz e, e, ne diyelim belli bir e, sistematik olmadığı için e, kafalarında tabii ki icralarından bahsetmiyorum, e, düşünme biçimlerinden bahsediyorum. Sistematik bir düşünce biçimi olmadığı için akıllarına geldiği gibi isim koyuyorlar parçalara. Hatta yanlış isimler koyuyorlar bu albümlerden birinde bizim bildiğimiz meşhur Çeçen Kızı e, adında bir eser ismi yazılmış. Fakat e, çalınan eser bizim bildiğimiz Çeçen Kızı değil. Dolayısıyla bu tip şeylere çok rastlanıyor. Ayrıca e, icralarda da e, yani hiçbir zaman iki, e, ikincisini yineleyemezsiniz. İkinci kez dinlediğinizde aynı icrayı yakalayamazsınız e, bir ekipte. Yani bir ne diyelim bir başıbozukluk bir düzensizlik vardır roman müziğinde özellikle roman havalarında. Belli temalar tekrarlanır ondan sonra bol bol istemediğiniz kadar doğaçlama gerçekleştirilir. Burada olumsuz bir ifade kullanmak istemiyorum yalnızca bir, bir betimlemede bir durum ortaya koymasında bulunmak istiyorum. İki çeşmelik romanını dinliyoruz yine Mustafa Kandral'dan. E, i̇ki çeşmelik romanını dinledim sizlere. Eğer bugün kendisine tekrar çaldırmaya kalksanız belki bir parça olduğunu bile anımsamayacaktır. Yani birazcık e, doğaçlamanın baskın olduğu bir e, icra biçimleri var. Roman müzisyenlerinin tabii ki e, kandıranlığında. E, bu da ayrı bir e, gelenek oluşturma e, çabası diye bakılabilir belki. Şimdi iki tane Ege ZB'ni bildiğimiz zebeklerden ikisini birbirine bağlamış. Birincisinin adını tam hatırlamıyorum şimdi ama ikincisi bildiğimiz e, Bergama ZB'yi. Tabii asıl icralardan, hani klasik icralardan daha hızlı bir e, icra bu. E, onların e, roman müzisyenlerin e, kendilerinden kattıkları ritim ve e, çalış anlayışıyla bağlantılı bir yorum. Music Bekleyin dedik birbirine bağlı Şimdi icra alanına Kabaca toparlarsak Mustafa Kandral'ın e, Oyun havaları en başta Çok büyük bir e, yüzde içeriyor. Arkasından taksimler e, Saz eserleri Ve kimi Şarkıların e, Enstrümantal e, versiyonları Tabiki tertemiz ve e, Kıvrak bir e, icrası var ee, bir takım şarkıların enstrumental versiyonları demiştik. Çok ilginç şeyler de var tabi. Ee, ön meşhur çocukluğumuzdan beri ilk e, düğünlerde şurada burada çalınan ilk dans şarkılarından biri olan bizim hani Los Paraguayos'tan falan da bildiğimiz Besame Mucho şarkısını da çalmıştır. Mustafa Kandralı. Öyle e, ilginç Romanların ancak e, bulabileceği çok ilginç e, yaklaşımdaki örnekler de var. Biraz sonra e, dinleyeceğiz birkaç tanesini. E, şimdi yeni bir albüme geçiyorum. Bu albüm atsız yani özel bir albüm özel bir ismi yok. Yalnızca Mustafa Kandrol ismiyle çıkmış. E, albümün ilk parçası Şile Çifte Yine asla ikinci kez tekrar edilemeyecek bir e, şiletet çift ellisi yorumu dinlettim sizlere. Şimdi meşhur e, roman hamalarından biri Kara Karaçadır. E, bu parçada yine e, çalan müzisyenleri, e, müzisyenlerin yorumuna göre çok çok çeşitlilik gösteren melodiler içeriyor. Mustafa Kandrılı'yı dinliyoruz Karaçadır. Harika bir Karaçadır yorumu dinledik Mustafa Kandralı'dan. Ee, 60'lı 70'li yıllarda Kadri Şençalar ve arkadaşlarıyla çok e, işbirliği yapmış. Zaten e, Kadri Şençalar ve arkadaşlarından oynavaları dinleyeceksiniz diye e, anonslar duyardık radyodan o zaman. Ama 80'lerden itibaren e, Kadri Şençalar e, aramızdan ayrıldıktan sonra e, başka müzisyenlerle kayıtlar yapmış. Ve tabii en önemli vurgulaması gereken noktalardan biri de Mustafa Kandıralı yalnızca bir roman havası ustası değil. Zeki Müren'le ile dediğim gibi 20 yıldan fazla birlikte çalışmış aynı sahnede performans yapmışlar. Ve çok iyi bir fasıl takipçisi, yorumcusu olduğunu da özellikle belirtmek gerekir. Başka, yani O zamanın pek çok sanatçısıyla aralar aralarında işte müzeyen seır'ın Muazzezebacının Efendim Mediham Demir Kra'nın behi Ak bulunduğu pek çok sanatçının hem sahnede hem de plaklarda kaydında bulunmuş hem sahnede eşlik etmiş hem plaklarında çalmış Dolayısıyla e, oldukça geniş yelpazede at koşturmuş bir e, müzisyen elimizdeki CD çok ilginç çok e, bu tür durumlara özellikle Arnavut müziklerinde, Arnavut CD'lerinde, Arnavut'tan ya da Kosova'dan aldığım CD'lerde rastlıyordum. Bir kısmının üzerinde listeler birbirini tutmuyordu. Hatta sayılar tutmuyordu. İşte burada da karşımıza çıktı. Çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Alelacele isimler bile doğru düz yazılmadan firmalar bu CD'leri ya da vakti zamanında plakları, kasetleri basmışlar. Ee, Albümde 18 şarkı gözüktüğü halde 23 tane track var. Ya da listelerin tabii ki e, hiçbir alakası yok. Ben kendi bilgiyi, bilgilerim çerçevesinde yanılmamak için doğru bildiğim parçaları seçmeye çalıştım. Dinleyeceğimiz parçanın ismi de yine e, muhtemelen çalındıktan sonra alelacele konmuş ee, başka hiçbir yerde tekrarına rastlayamayacağınız bir parça ee, düğün havası ismi çok klasik değil mi Harika bir icra dedik. Ee, i̇smi çok klasik de olsa Dinlemek harikaydı bence Şimdi aynı albümden Hızlı bir roman havası yine Adından dediğim gibi Kaymalar yüzünden hiç de emin değilim Bir CD'yi atlıyorum. Mustafa Kandıra ile Neşeli Günler'e adını taşıyor. Zamanın sevilen albümlerinden biriydi. 80'lerde yayınlandı. Daha sonra CD olarak yayınlanmış. Bunu atlıyorum. Çünkü zamanı güzel kullanmak istiyorum ve çalmak istediğim daha birçok parça var. Birçoğunu da çalamayacağım eminim. Bu albümün ismi işte az önce sözün ettiğim egzantrik durumlardan biri Frankfurt Oynaması. Gurbetçilerimizi Hedef almışız. Ee, parçamızın ismi de bu albümden seçtiğim parçanın ismi de Frankfurt Çifti Bir bakın bakalım Frankfurt'tan bir şey bulabilecek misiniz? <gülüyor> Evet, Frankfurt Çiftetelesini dinledik. Ee, söylemeye lüzum yok ama ben gene anımsatayım. Bütün Balkanlarda Klanetçi Klenit, Ustalar Camiası içinde Kandralı'nın çok büyük yeri var. Çok büyük hayranlık uyandıran bir müzisyen. Ee, Yunanistan'da çok hayranları var. Ee, ünlü Klanetçi Vasili Sukas'la yakın arkadaş olduklarını biliyorum. Ve Sukas'ın cenazesinde e, Kandralı e, boy göstermiştir. Bu tip ee, Klarnet kardeşliği durumları da var Dinleyeceğim bir siparça, Bilinen bir ZB kafası Tavas ZB'yi yine birazcık hızlı bir icra <gülüyor> Tavasta'yı dinledik. Son örneğimiz yine aynı albümden e, Alman Radyosu ve Devletin yayınladığı albümü dinletmeye zaman kalmadı doğrusu. Bu albümden roman gaydasıyla bitiriyoruz. onun benim yanında bayram vesilesiyle büyük usta Mustafa Kandralı'yı andık ee, bunu berrak bir tablodan çok çeşitli yönleriyle beni benim, mutlu etmeyen tatmin etmeyen bir takım ayrıntılara değinerek de sunmaya çalıştım ama biz biraz böyle şu ağızlı olabiliyoruz Açıkra diyor programcıları hep böyleyiz galiba Evet ustanın hakkını her zaman teslim ederiz. O ayrı. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 40 40'dan 343 -40 40'dan bana ulaşmanız mümkün. 0212 343 40 40. Ee, ayrıca Facebook'tan sayfamdan e, daha sistemden sitemden web, web sitesinden ve son olarak da tabi e, programı dinlemek isteyen Dostlarımız hem bu programı hem bundan öncekileri e, Tuna'nın belli yani nokta dinleyebilirler ve e, daha önceki bağlantılar yoluyla da iletişim kurabilirler. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere sevgiler sayıklar. Elife çok teşekkürler. Tabii mikserin başında da Selahattin var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> Ioară mărgeîn să-n spun naioc când savi. Sa mai ioară mărgeîn să-n <tihil> Sunan'ın beryanı Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencoğlu <Gülüyor>